Efendim, bu çoğal mektuplarınıza gelen cevaplarla dolayın. Hepsi memnuniyetlerini ve göreve hazır olup karını Davet ettiğimiz alemlerde geldi, çağırılmayı bekliyoruz. Biraz istirahat etsinler. İkramda bulunur. E, mektupları kervanlara yetiştirecek postalar yola çıktı mı? Evet efendim. Bugün gelen haberle, heyetlerden gelen haberler tamamlanmış oldu. Haberler olumlu. Çalışmaların ulaştığı bölgelerde, soğunluğun bağlılığının alındığı bildirilir. Hemen ikinci grup ekipler yol için hazırlıklara başlasınlar. Orada tabii. Hocam, sıkın ona baksanıza. Saray mafızı değil mi? Evet o. İmam yine geldi. Bu sefer beraber gideceğiz. Cihan Bilhan seni istiyor. Benim padişahınızla ne işin olabilir? Onu bilmem. Hiç de Peki ben... ...ben hazırlanıyorum. Gidecek misiniz efendim? Evet. Nasıl olur efendim? Cihadın en büyüğü zalim sultana hakkı haykırmaktır. Ya çalışmalar? Bu iman selinin önünde artık kimse duramaz. Çalışmalar kararlaştırıldığı gibi devam etsin. Biz de içeriden çıkacak mıydı? Ortağının işte kendini Bütün enbiyadan üstün tutan İmam Ahmed Faruk Fakat daha tadişahın huzuruna nasıl Gireceğini bilmiyor Ne saray selamı veriyor Ne de secde ediyor Biz kendimizi ne enbiyası seviyesinde görürüz Ne şeytanın yolunda olanlarla bir tutarız İmam Bana secde edeceksin Hayatın buna bağlı Secde yalnız Allah'a yapılır Sen nasıl adamsın Kimiyle konuşturun farkındalısın Sana ne veriyorum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 Alim sen git medresene aç kitabını oku Alimin görevi halkı isyare sağlamak mı? Bir ama önündeki kuyuya düşmek üzere ise onu mu kurtarırsınız yoksa otururuz zikir mi yaparsınız? Amayı kurtarmak hem zikirdir hem diğerinden daha kıymetlidir ben onu yapıyorum Keramet için hiç kendini yorma En büyük keramet peygamber efendimize tabi olmaktır Allah'ın nizbinden olanlardan keramet aramayı bırakın sizin zulmünüze rağmen onların varlığı keramet değil midir? Sen <gülüyor> padişahının huzurundasın. Talebe yetiştirmiyorsun. Bizim ne anladınız? Alim dediğin padişahına ve imparatorluğuna faydalı insan yetiştiririz. Senin gibi isyancı yetiştirmez. Cehennem azabını kazananlar içinde ilimleri kendilerine fayda vermeyenler vardır. Biz inşallah onlardan olmayacağız. Sen buraya ders vermeye mi Sen buraya ders vermeye mi geldin adam? Zalim sultana hakkı söylemeye geldim. Yatırım! Yatırım bu arama! Hem dinimden olmayan katillerin, zalimlerin olduğu kareye kapatıp kimseye dönüştürmeyin. Bana sevize etmeyi kabul edene kadar zindanda kalacak. Bezir, ikramda kusur edilmesin. Siz merak etmeyin sultanım. Onu kardeşime emanet edeceğim. İşte bir üstüne yoktur. Bu uğurdaki maklumiyet Allah katıldaki kıymetimizi arttır. <Gülüyor> Hadi bakalım, yüzeyi görünce de aynı fikirde mi olacaksın? Kaldan karanlığa güneş ağzına Kaldan karanlığa güneş ağzına Bir önder var günde yürü Girenler var önümde yürüyor şarlara Kaht-ı izleri kaburgasında kaht hasır izleri kaburgasında Zindanlar duvarım olsa ne olur? Zindanlar duvarım olsa ne olur? Namazları mu olur oldu? Gülelim dünyayı taşır sonsuz zahm. Gülelim dünyayı taşır sonsuz Zindan duvarları oşar oh başımı. Zindan duvarları oşar oh başımı. İlk yelcınların da açılmadığı Ey serac suyum varım karacaoğlan halatla bir şaldan düşme şannel yollu bir şaldan düşme şannel yollu bir şaldan düşme şannel bir ağacın kutlu haberci haber içinir bir ağacın haber için göz yaşına seçmelerle ben de gelen şiir göz yaşını seçmelerle Kuşandım aşkını çileme olur Kuşandım aşkını çileme olur Kuşandım aşkını çileme olur Kuşandım aşkını çileme olur Ömür bize verilen sermayedir kardeşlerim Onu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz Ne mutlu sizlere ki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 Önce Allah'ın emirlerini ve yasaklarını öğreneceğiz <gülüyor> Efendim size mektup var Evet Hımm Kursun'un Hı -hı. Mektup da sizi yüzenmişsin mi? Evet. Kardeşlerimiz dışarıda tedirgin olduklarını yazıyorlar Sifreli olarak Cihangir'e ayaklanmak için emir beklediklerini yazmışlar Ne emir buyuracaksınız? Sabır Zamanı gelene kadar.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 Sohkan, kızın hatta haklısınız ama ben ne yapabilirdim? Daha iyi işkence uygulansın diye Tadisimi görevlendirdim. O, onun tarafına geçip hizmetine koyuldu. Senin de Tadis'in de boylu bir besin. Mesela bir şey <gülüyor> söyleyeceğim. De Mesela bir hadise o değil efendim. Hakisteki Budist, Zervist, Hristiyan sabıkalılar, Müslüman olmuş hepsi. Hem öyle bağlanmışlar ki ona bir işaretiyle yapmayacakları soylu. <gülüyor> sen beni mi tutmuş isyançının tasarlarını anlatıyor bana. Düşüncü sabit merak etmeyi alıyor. Sadece sultanımın haberi olsun. Artık bunun boynunu vurmaya da gelmez. Ordudaki isyanları da durmaktır mı? Ama ben hükülde bir şeyler yapmam gerekiyor değil mi? Haklısınız efendim. Herhalde onu elime ifade ettirmeden soru vermem. Haklısınız efendim. Haklısın. Ya, haklısın. Doktor bize inmezsin sen be. E, Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bak, buldum Buldum bu Çabuk evet. bana bu alışmalarını sağlam Derhal şu kapı üst kısmından yarı yarıya kadar ölürsün Böylece imam ancak İmkere kusuruma <gülüyor> Benim de evim yerine gelmiş olacak. De Bakalım eğilmeden kuş alıp keserleyecek mi? <gülüyor> Allah seni kahretsin! Nasıl olacaksın sen? Dışarıda başımın belası, yütherde başımın belası! Şu tahta oturdum oturalım, bir gün rahat edemedim. Bir gece sensiz birer göremedin. Ben kapıyı aktırıyorum, eğilerek girsin, yeter ki evim yerine gelsin. O basine evmetsin evet. bizleri kıracaklar. Bu konudaki görüşümü söylemişsin. Söyledim. Evet söyledim. Bana ders vermeden vazgeç. Ben senin tanem değil, bu ülkenin padişahıyım. Ülkeni nasıl yöneteceğimi de her gün anlıyor mu? İnsanlar Allah'ın razı olacağı yönetime kavuşuncaya kadar sessiz kalmam mümkün değildir. Bu sefer sana aklına bile getiremeyeceğim bir ders vereceğim o eğmediğin isyanla yoğrulmuş başını kandırıp kimsenin yüzüne bakamayacaksın götür üstünde tek başına bir yere ay kapatılsın kimseyle görüştürülmesin ilinle vezir kim nedir alta bu adamın peygamberlik iddia ettiği söylensin gençer olduğu fısıldansın her şey söylensin hangi şekilde olursa evi, malı, hükü ve dersleri hamalansın Kalebeleri yakalanıp hapsedersin Bas üstüne sultanım Hadi bakalım Marul İman Göklerden aşağı indirmediğin başını Nereye sarkıyacaksın bakalım <gülüyor> Şah Aha bence geldi durun, durun mahvolmuş bir olup olup. Olup adam ne bir kötü olan <gülüyor> ordudaki imam taraftarları ayaklanmış Pesaver, Pethan ve Kabil'deki komutanlar Merhabet Hanım komutasında birleşip Kabil'den yola çıkmışlar ya. çabuk kemirler orada hazırlansın kuşanıp geliyor. Saptlarını kabul etmeyi istiyorlar benden. Saptımlar. <gülüyor> evet sultan. Bunlar bir padişahın kabul edilmediği şartlar. Bu cüretlerin cezası camlarıdır. Camları tek isyançı var ilgider. Bakınız ordu görünüyor. Sesler net silah uçuk bir kaçışmasında. Bu yerden gelmiş gelmiyor. Savaş zilini atmadan dövüyorum. Devam etmam. Sultanlar hangi silah istemiyor?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 Yühan Yühan hiçbir şartınızı kabul etmiyor. Onu sizden hiç isteyen o da savaş alanını boş bırakmalarız. Bundan hiç kuşkusu olmasın. Onu sağlarına uygun ağırlayacağız. Hücum! <gülüyor> Filahın gel orada. Kaçmaya çalışıyorum. Sevinin etrafını. Hani Ankasmamızda kaçmak yoktu? ...kimirli nutuktan savuran kellen... ...yuvarlanmak için vuracağın kılıcı bekliyor. Canımı bıraksaydı. Ah da olsun bir sarayda. Bu savaş taht için mi yapıldı? Senin kara kalbin... ...babanın ıhtıra sütlü emelleriyle yoğrulmuş... ...veynin bizi anlayamadı. Zatlarımızı sana bildirmiştik. O zatları kabul edersen serbest kalırsın insanlarda kulak kuruluktan kurtulur. Kabul ediyorum. Her kabul ediyorum. Şimdi herkesin önünde şartlarımızı okuyacağım. Sence kabul ettiğini belirtecek ve antlaşmanın altına mühürleyeceksin. Tamam mi Habe Oku hemen. Herkes dinlesin ve sahip olsun. Cücenca'na sunduğumuz antlaşma'yı okuyorum. Bir, ülke yönetiminde İslam hukuku geçerli olacak. İki, gayrimüslimlerden cizge alınacak. Üç, sarayda mezrut yapılacak ve namaz serbestçe kılınacak. Yıldırıma bide haline getirilen camiler eski haline getirilecek. Dört. Tadisah, herkesin önünde inek kesilecek ve inek kesmeyi yaygınlaştıracak. 5- Vatıl törenler ve adetler terk edilecek. 6- Bütün mahkumlar serbest bırakılacak. Bu temel ilkeleri Zeyn-i kabul etmiştir. Hadi kabul ettiğini belirt ve mühürle.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 yığırla söylenti dolaşıyor. İmam ve Bavudin adamları ordudan basılmak üzere halkın inşana koyulmuşlar. Bundan böyle devlet isimli Şubayye'ye yurtulacakmış. Haberiniz yok mu? Bunları duyacak halim mi var? Ben Cihal Girhan'ın derdindeyim. O kadar hasta demek. Bildiğin gibi değil. Yerkeni gözlerine gör. Durumu kötü diyorum sana hekim. Onu ancak sen iyi geçtirebilirsin. Nesi var? diye anlasam. Sabah sonrası odasına kapandı. Kimseyle görüşmüyor. Karık kararlar veriyor. Bir yandan babasının o kadar değer verdiği alimleri kovuyor. Öbür yandan namaz kılmaya başlıyor. Gözümle görsem inanmam. İnanmayacağım daha neler var. Ay yastı ağzına içki söylüyor Ne oldu burada böyle bilmem. Bilmiyorum. Her sabah yanına uğrayıp bir eliniz var mı sultanım diye soruyorum. Var diyor. Sen işte evle diyorum Beni yalnız bırak başka ihsan istemez deyip kovuyor. Eee ben nasıl bir evlerim ben niye yani? kolay? Sen onun hekimi değil misin? Onu bu halde mi bırakacaksın? Adam sığdırıyor diyorum sana çığdırıyorum. Tatlımın kastına dikip saatlerce konuşuyor. Demek durum cidden kötü Peki seni kim çağırdı derse ne derim? Ben hallederim merak etme. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Bu tanımın bir arzları olur muydu? Tabi vezirası. Hekimi <Gülüyor> çağıracak ki benim zeki vezirim beni benden iyi anlayıp apar topar hekimi bulmuş gelmiş. Bağışlayın çağım sessiyorduk uğrayalım dedik öyle hoş o zaman hiç daha da kolay değil? Ekim hekim bakıp hemen ilaç yazacak ben ilaçları kullanıp çarçabuk iyileşip geçip tahtıma yerleşeceğim bütün demeyiniz bu şahı İyi dinleyin o zaman siz hiç bir günün yalsın kayaları önüne katıp kovaladığını gördünüz mü söyleyince gördünüz mü ya bir bahar rüzgarının dağları tepi sıra sürüklediğini? Hayır. Ben gördüm. Bir taht için babamın ölümünü zor bekledim. Hatta sağlığında bile kaç kez onu öldürdüğünü düşündüm. Şu tahtla yürüme için. Sonra ne oldu? Aklından taht geçirmeyen bir adam çıkıp tahtımın üstüne taht vurdu. Ona yar olan tahtı bana hediye etti. Bu bana bakıp bakıp sınıtan taht var ya. Beğenimi teri vermiş bir taht. Sakin olunuz efendim. Ayağınızı mı İşte anlattım hekim. Şimdi söyle nasıl kurtulurum? Yüreğinde beyaz bilgilerdi ordular yürüyen o adamı nasıl mağlup eder? Onun ordularını benim yüreğime, benim korkularımı onun yüreğinde taşıyabilir misin? İzin verirseniz bazı sakinleştirecek tekbirler alabiliriz efendim. Nasıl sakinleşmek? Ateşin ve zıhanı kutuşlamak istiyorum. İmamın tavırları karşımda dururken, o ok gibi sözleri kalbine saplamış beklerken, sakinleşmek. Ben onu korkutmak istiyorum, o korkuların üstüne yürüyorum. Korkular kaçacak delik alıyor Antasme'yi bozup onunla tekrar savaşabiliriz ya. <gülüyor> Zavallı Hasan Dıştan yenilmek Yenmek nedir ki Bir gün yener bir gün yenilirsin Ben içeriden yenildim Hem de bir daha Bas kaldırmamak üzere Gidiyorsun sultan Yoksa siz de mi Siz de mi o adama inanacaksınız İnandım diye dönemedi ki hangi yolu bıraktık? Zindan, entika, karalama, işleneceği, tehdit, hangisinde aşarılı olduk? Bütün bunları yaptığım halde tahtım, çenlem, hanımım onun ellerisi. O düşündüklerimin dışında bir yol seçti. Onun yerinde olsam ben ne yapardım biliyor musun? Bir ayağından atını eğerme bağlatır, aleme ibret olsun diye diyar diyar sürükletirdim. Bir adam ...attığınız oku havada yakalayıp... ...ucura gün takıp size lense ne yaparsınız? <gülüyor> Onu kucaklayıp... ...gizimin dibine oturmaktan başka çağrım kalmadı. Bana hakkını helal eden... ...ve beni talebesi olarak kabul ederse... ...bu bana verilen ödüllerin en büyüğü olacaktır. Taklınız saygınız umurunda diyelim. Onlar içinde çoktan kül oldular. Şahların şahı... ...Ekber Şah'ın oğlu... Cihan Han'ın haline bakın Kâr azal Nasıl gösterin sen Güçlerin üstünde bir güç var Yüreklere korkusun direklerin merhamet bağışlayan En cismilerin ona muhtar sorduğu bir güç var Ben evet. o ölçsüzlük hakkısını tuturabilmek için kan tercih ettim ...çükürler olsun da ki... ...burnumu yerlerde sürttürerek olsa ...o yolu bana gösterdi. O yol... i̇mam Rabbani'nin işaret ettiği... ...Resullerin dost doğru yolu... ...sıratı müştaksındır. O yolun en zayıfı doğursam... ...bundan böyle oradan... ...dezirlik ve bitti. Sanki ...iki çocuk gibi... bunda evcilik oynadık. Açsam oldu, oyun bitti... Civerten söv, yıkılsın söğrilen duvar Gelsin hocam İmam Ahmet Karuk.